Merhaba, tamam. Özgen Berkoldoğan Bilim Kurgu Kütüphanesi için hazırladığımız Sentinele hoş geldiniz. Ben Jülide Kayaş. Ben Naci Aklan, hoş geldiniz. Ee, bugün stüdyoda kütüphanemizden bir başka dostumuz Emre Yorgancıgil de bizimle. Hoş geldin Emre. Merhabalar, hoş geldin. Ee, Emre ile e, sinir bilim üzerine konuşacağız. Kendisi Yeditepe Üniversitesi'nde sinir bilim doktora öğrencisi. E, kütüphaneye, Bilim Kurgu Kütüphanesi'ne en başından beri gelen arkadaşlarımızdan, oradan tanışıyoruz zaten. Evet kendisiyle. Hatta kütüphaneyle ilgili güzel anıları da varmış. Belki onları Tabii da dinleriz. <gülüyor> onları Tabii da konuşacağız. Ki. İsterseniz her zamanki gibi önce geçtiğimiz iki hafta içinde kütüphanede neler oldu? Onlardan bir kısaca söz edelim. Önümüzdeki programda etkinlikler neler olacak? Etkinlik programı nedir? Onlardan biraz kısaca söz edelim. Önce 28 Ocak'ta bir origami atölye çalışması vardı. Kütüphanemizi genç Demeyelim küçükler minikler şenlendirdi 10 yaş grubundan arkadaşlarımız geldiler birlikte e, origami'den turnalar yaptılar çok güzel kurbağalar yaptılar çok eğlenceli Hat bir atölye çalışmasıydı. Hatta e, turnayla devenin akraba olduğu tek şey origami çünkü aynı şekilde yapılıyorlarmış onu Öyle öğrendim. <gülüyor> Sen gizli gizli gidip izlediysen çocukları bilemiyorum. Ben çok katılamadım bozmayayım çocukların keyfini diye. E, atölye çalışmasını Rie Kudo Caymaz e, yönetmişti. Çocuklara o anlatmıştı. Ardından bir e, Şubat'ta... Ekrem Aydın Er'in e, bir şeyi oldu. Fizikçi... E, Yeni bir evren teorisi geliştirmiş. Kaotik evren diyor buna kendisi. Ve Nature dergisinde de yayınlanmış. Yani saygın bir eserde de yayınlanmış ve kabul görmüş bir der şey. Hatta bunun bir devamını da istiyorlar. Ee, Big Bang teorisi yeterince açıklayıcı değil ve pek çok soru işareti bırakıyor. Bunun karşılığında Ekrem de karanlık enerji ve karanlık maddenin e, belirli parametreler içinde birbirlerine dönüştüğünü evrenin bir cins zonklayan evren olduğuna dair bir Teori geliştirmiş. Burada Big Bang yok ama büyük yırtılma da yok. Çok uçlara kadar gidip geliyor. Bunu söylüyordu. Evet. 4 Şubat'ta bir anime gösterimi vardı. Ursula Kalegui'nin kaybının ardından Merve Çay ve Bülent Delan, Manga Anime TR'den grubundan geldiler. Ve Miyazaki Hayao Miyazaki'nin oğlu Garo Miyazaki'nin yönettiği Gedo Senki, Yerdeniz. Ee, üzerinden çektiği bir e, yönettiği bir filmi izledik. Ee, Peki Leguy'nin şeyi değildi ama e, hikayesi epey, değildi, üzerine de oynanmıştı. Tartışılan bir anime zaten. Hani e, Ursula Leguy'nin e, Hayao Miyazaki çok sonradan fark etmesi, sonradan ilişkilerinin başlaması ve filmin çekiminin yönetilmesinin Garo Miyazakiye kalması. Yani filmden sonra da epey bir sohbet edildi, hoş bir e, gösterim oldu. E, ardından 8 Şubat'ta Hakan Bıçakçı e, o da e, yeni yazarlarımızdan biri genç yazarlarımızdan biri e, kentsel dönüşümü konu edindiği uyku sersemi adlı son kitabıyla romanıyla ki bu hemen 2017'nin Kasım'ında çıkmış bir kitap hı hı. O, onun üzerinden bir e, genel e, sohbet yaptık bir e, Burada işte kentsel hafızanın yok edilmesinden, kentsel hafızanın kendisinden, nostaljiden, nostaljinin iyi, iyi olduğu kadar kötü bir şey olabileceğinden de, mahalleden, muhafazakarlıktan, yenilen, yenilenmekten ve e, eskinin yok edilmesinden bunlardan sohbet ettik. Bunlara katılabilmiş miydin Emre sen? Ben Galib'in film gösterimlerini kaçırmıyorum özellikle. Ha, en son In Time'ı izlemiştik galiba. Tabii ki ben de vardım. Evet bu arada e, bir özelliği de Hakan Bıçakçı hikayelerinden birini bilim kurgu olarak yorumlamış bir eleştirmen. kendisi bilim kurguya hayran fakat benim hikayem bilimkurgu değil diyordu hmm. Önümüzdeki e, iki haftada neler var onlara bir bakarsak haber vermiş olalım 11 Şubat pazar günü yani pazar saat 14'te bir pazar sohbetimiz olacak ee, ...Ursula Kaleguin'i bir de... ...kadınlar konuşalım istiyoruz. Cihanak Kartal, Esinleri ve ben... ...Ve sen. <gülüyor> evet, Leguin'in ardından... Iı, ...konuşacağız. Sevdiğimiz bizim kız kardeşimizi... ...anacağız. Düşünce dünyasını... ...aramızda konuşacağız. Ee, ardından... E, ...felsefe söyleşisi olacak... Evet. ...üçüncü Perşembe'de... ...fakat şu anda henüz belli olan... ...kesinleşen bir şey yok... ...kütüphanenin Facebook sayfasından takip ederseniz... ...zaten üye olanlara ayrıca bildirim gelecek... ...oradan öğrenebilirsiniz... ...ondan sonraki haftada zaten şey var... ...yine film gösterimimiz var... bir Büro'yu gösterecek Galip... ...bakalım ne göreceğiz... ...Evet Şubat ayında... ...bunları yapmış olacağız kütüphanede... ...evet tekrar şimdi... ...Emre ile konuşmamıza devam edelim... Kütüphane'den başlayalım istersen. Yani kütüphane demişken hakikaten benim kütüphane Berkol Doğan Kütüphanesi benim İstanbul'daki hayatımda çok önemli bir yere sahip. Ben İstanbul'a yeni geldim iki yıldır bu şehirde yaşıyorum ve gerçekten iki yıldır bu şehirde yaşarken ilk böyle entelektüel aktiviteler yaptığım yer hep kütüphane oldu. Hep yani insanlarla çalışma noktam kütüphane oldu ve yani ben bugün bu programda sizinle konuşuyorsam kütüphane sayesindedir. Yani <gülüyor> sıfırdan bir şehre gelmişken üniversite de burada okumadım ben o yüzden yani böyle ilgi alakalarım doğrultusunda bir arayışım oluyor. İşte bir şekilde internetten rastladım etkinliği hiç unutmuyorum Galib'in e, film gösterimi vardı. Hangisi hatırlıyor musun? Tabi Nisan 2016'da hatta ilk film gösterimiydi o yapılan Snowpiercer. Hı hı. O yani şunu da söyleyebilirim İstanbul'da katıldım ilk böyle kültürel etkinlikte diyebilirim. Oraya katıldım filmi izledik sonra beraber tartıştık Galip'le orada tanıştım ondan sonra her ay film gösterimlerine gelmeye başladım. Sonrasında işte çalışta işte sizle tanıştık. Hep Naci de bilir ben hep gelirdik karşılıklı hı hı. böyle sorular sorardık. Evet zaten Ama... kütüphanenin öyle bir ortamı vardır e, bilimkurgu kütüphanesinin insanlar birbirlerini tanıyorlar bir şekilde. Bir şekilde orada. tanışıyoruz evet e, sürekli selamlaştığımız sorulardan önce sürekli selamlaştığımız bir şekilde göze aşinalığımızın olduğu insanlar bunlar hep ve Emre de onlardan birisi. Evet senin de hani sinir bilim üzerine çalıştığını evet. o konuşmalarımızda öğrenince gerçekten programımıza konuk etmek bu konu hakkında biraz konuşmak istedik seninle. Tabii elimden geldiğince özetlemeye çalışacağım. Evet süreni. süremiz biraz sınırlı öyle bir sıkıntımız var doğru. İstersen başlayalım bize Tabii. sinir bilimin ne olduğunu Tabii. anlatabilirsin. Yani sinir bilim neuroscience çok şu anda popüler bir kavram her zaman hem bu popüler bilim etkinliklerinde hem böyle televizyon etkinliklerinde çok fazla duyuyoruz neuroscience nedir sinir bilim nedir. Şimdi şu şekilde yani basit bir tanım yapabiliriz. Sinir hücresi nöron. Nöron ve nörona dair olan her şey neuroscience'ın sinir bilimin konusudur. Ama buna sinir bilimin konusu derken o kadar geniş bir açıdan bakıyoruz ki bir modern psikoloji var mesela. E, psikiyatri var, nöroloji var. Bunların hepsi sinir bilim açısından incelenebilir. Çünkü hepsinin süreçleri sinirsel yapılara dayanıyor. ve Sinirsel yapılar bir, e, fiziksel bilimler. Fiziksel bilimler e, kimyasal ve e, fizikokimyasal etkileşimler üzerinden kuruluyor. Yani mesela çok duyarız bu aralar. E, serotonin. Hep yani depresyon, evet, evet, serotonin. Evet. Hep onun dopamin. peşindeyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani bu moleküller aslında yani bizi biz yapan moleküller. Yani bir e, ufacık bir molekülün yani molekülsel yapının beyindeki etkisi kümülatif şekilde öyle bir etki yol açıyor ki ruh halimizi tamamen değiştiriyor. Yani dünyayı mesela depresyon çok yani hakikaten 21. yüzyılda çok tartışılan bir durum. Yani en büyük sebeplerinden biri beyindeki biyokimyasal yapının bozulması. Yani hep bunun e, açıklamaya çalıştık biz yani yüzyıldır. E, çeşitli işte dinamikler, insan içsel dinamikleri, dışsal dinamikleri. Tabii ki hepsinin bir faktörü var ama baktığımız zaman tetiklenme noktası her zaman moleküller, hücresel düzeyler. Ve şu anda 21. yüzyılda bu hücresel düzeyleri anlama hiç olmadığı kadar yakınız. Ve yani umarım bu hücresel düzeylere anlamaya yaklaştıkça geliştirdiğimiz bu moleküler ilaçlarla, moleküler tedavilerle... Çoğu sorunu kökten çözeceğiz. Sinir bilim bunların üzerine. Yani bu sadece moleküler sinir bilim. Hı yani hı. tamamen kognitif sinir bilim vardır. Mesela insan davranışının sinirsel temelleri üzerine şekillenen. Onun dışında işte nörodenojiz, dejeneratif hastalıklara e, yönelik çalışmalar yapılır sinir bilimde. Alzheimer, demans. Hepsi sinir bilimin konusu. Hı. Yani sinir bilim dediğim gibi bir çatı. Yani insana dair olan her şeyi. Yani ben en basitinden moleküler diyorum. Yani insan Hatta... var. insan davranışı var. Onun bir de moleküler şey var. Yapı taşı var. Bu molekler yapı taşını arıyoruz. Hatta e, biraz e, araştırmaya doğru giderek insanlı makina etkileşiminde de yer alıyor değil mi? Sinir bilim. Yani o hakikaten çok heyecan verici çalışmalar var insan makine etkileşiminde. Ve şu anda tabii invaziv deneylerde hiçbir şekilde izin verilmiyor. En fazla maymunlarda invaziv yani girişimsel işlemler yapılabiliyor. En fazla farelerde yapılıyor. Mesela yani Nicolelis var mı? Guy Nicolelis. Bu çok öncü bir isim alanında. Yani yaklaşık 10 yıldır fare beyinlerini birbirine bağlıyor. Yani birbirine bağlıyor dediğim gerçekten bağlıyor. Öyle bir yani düzenek kuruyor ki, arayüz kuruyor ki bir fareden aldığı girdiği diğer fareden çıktı olarak. Yani fare, uzaktaki bir fare bir şey görüyor. Diğer fare o gördüğünü hissediyor ve ona göre yanıt üretiyor. Yani labirent deneyi hep duymuşuzdur. Yani klasik labirent deneyini yani iki tane laboratuvar arası aralarında 5000 km olan laboratuvar da iki labirente sokuyor iki ayrı fareyi. Ve bir farenin gördüğü avı diğer fare yakalıyor. Bunlar tabi doğrudan insana bilim kurguyu çağrıştırıyor değil mi? Bu konuda çok hikaye var. Onlara da değiniriz şeyden sonra. Aradan sonra. Evet bir müzik arası tabii verelim ki. ondan sonra tekrar bilim kurguyla sinir bilim ilişkisinden devam edebiliriz yani herhalde. Bugün müzik olarak Sound of Silence'ı seçti. Emre'nin de seçimi oldu bu. Hı -hı. Birlikte dinleyelim. Hello darkness my old friend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 Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light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 dare disturb the sound of silence, Fool said I do not know, silence type like of cancer grows, hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words That its warning in the words that it was forming and the signs said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement walls and tenement halls whispers Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Sentinel programındayız. Emre Yorgancagil ile... E Sinir bilim üzerine konuşmaya devam ediyoruz. En son bilim kurgu ve sinir bilim ilişkisi üzerinde kalmıştık. İstersen oradan devam edebiliriz. İstersen anlatmak istediğin. Yok, bir nokta daha var onu da vurgulayayım Tabii. ben. Yani hep böyle bu kısıtlı zamanda yani sinir bilimde dediğim gibi yani deniz derya bir konu. Biz sadece yani soru işaretleri bırakmak istiyoruz dinleyicilerimiz yani çok için. Çok haklısın. O soru işaretlerini bırakmak açısından yani bütün herkes Maslow'un ihtiyaçlar piramidini duymuştur. Aslında Maslow'un ihtiyaçlar piramidi... Epey eski bu sinirbilimsel çalışmalar çok ilerlemeden yapılmış. Beynin biyokimyasal yapısı bilinmeden önce, beynin işte beyindeki davranışların e, lokalizasyonu bilinmeden önce yapılmış bir çalışma. Ama bence bakış açısı açısından çok özgün bir bakış açısı veriyor bize. Ve bunu şu anda modern beyin anlayışımızla karşılaştırabiliriz, eşleştirebiliriz hatta. Maslow ne diyor? Yani bir piramit halinde ihtiyaçları ele alıyor. En temel ihtiyaçlar güvenlik ihtiyacı, barınma ihtiyacı. Ondan sonra... Aile kurma ihtiyacı, sevme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, aitlik, aidiyet ihtiyacı ve en sonunda basamak, en son basamak bütün bu ihtiyaçlar tamamlandıktan sonra kendini gerçekleştirme, yaratıcılık, entelektüel uğraşlar. Aslında biz bunu yani bir benzetme olarak beyinde de görebiliyoruz. Beyinde de şu anda modern anlayışımızda üç safa yayınlıyoruz beyni. Özellikle yani insan beynini düşündüğümüz zaman bir e, temel, beyin sapı. Beyin sapı buna yani özellikle yani popüler bilimde... E, Ağır beyni denir. Yani lizard brain. yani sürüngen, kart, beyni. sürüngen beyni. Sürüngen beyni. Burada ilkel. Yani hayatta kalma. Kaç kaç ya da kovalam. <gülüyor> Ayakta kal İşte bütün açlık ihtiyacının giderilmesi, susuzluk ihtiyacının giderilmesi, boşaltım ihtiyacı. Güdüler, güdüler. İç güdü. İç iç güdü güdüler. Ya, aynen karşılayan yer. Yani yaşama dair her şey. Yani bu yaşamaya dair her şey derken bunun insanla bir alakası yok. Neden? Bütün canlılar, bütün hayvanlar bunu gösterir. Yani sürüngenlerden başlayarak hepsi hayatta kalma davranışını gösterir. Bunun üzerine bir tane daha yapımız var. Memelilerde gelişmiş olan limbik sistem. Bu limbik sistemin yani anlatabileceğim en başlıca özelliği yavru bakım. Yani sürüngenlerde olmayan, memelilerde olan, evrimsel olarak daha gelişmiş olan yavru bakım. Bu da aslında sürekliliği sağlamak için gerekli olan bir şey. Hani sürün e, türünün devamını sağlaması yani için. Tabi tabii gereklilik ama o şey yani bu evrimsel perspektifte illaki yani mesela sürüngenler çok fazla ürüyorlar, çok fazla yumurtalıyorlar. Yani mesela yüz yumurtadan birkaç tanesi. Ayakta kalıyor. O şekilde. Ama yani memelilerde doğurganlık azaldığı için 10 taneden doğduysa en az 3-4'de bakmak zorunda ki soyu devam etsin. O şekilde yani strateji değişikliği. Bu Zaten 10 tane doğuran da çok az memeli var. Yok canım doğurlar. Köpekler, kediler. Ama yani ayakta kalan. 2-3 tanesi. İşte bu da yavru bakımla mümkün. Limbik sistem, duygusal sistem yani. Hep popüler olarak da limbik sistemi duyarız biz. Hep duygusal güdülerle eşleştirilir. Ve Maslow'un en yüksek basamağı Bizim de yani en yüksek basamağımız neokorteks frontal korteks. Evrimin yani getirdiği en son nokta insanlarda. İnsanlarda derken var tabii yani yüksek memelilerde var frontal korteks. Şempanzelerde var ama hacimsel olarak en büyük, tartışması biçimde insanlarda frontal, frontal korteks. Da, belki fillerde falan da var. Hepsinde var. Memelilerin hepsinde var ama yani beyin frontal korteks oranına baktığınız zaman Hı. insandaki en büyük açık ara. Bu frontal kortekste de yani dil becerisi frontal kortekste. Anlama becerisi, soyutlama becerisi, hassas el işleri. Hatta şey vardır değil mi? Bir kaza halinde frontal korteksin hasar tabii. görmesi, zarar görmesi durumunda tabii. konuşma becerisini yitirenler ya da e, Oliver Sacks çok fazla anlatıyor bunları. Hani temporal lob evet, mesela, birden bire başka bir dille ba konuşmaya bir başlayanlar. Yani ki orada yani daha teknik boyutları var ama yani hatta modern sinir bilimin doğuşunu biz frontal korteks yaralanmasına borçluyuz. Yani onu da yani bir Satır arası olarak geçeyim. Finneas Gage kazası olmuştur. 19. yüzyılda bir demir yolu işçisine, hmm. beyin sap beynine öyle bir noktadan e, saplanmıştır ki bir, bir demir çubuk. O demir çubuğun saplanması herkes yani kafasına çok ağır bir darbe geldi. Ölmesini beklersin, ölmedi. Hayatta kaldı ama bambaşka bir insan olarak yaşamaya devam etti. Ve ilk kez o zaman 19. yüzyılda anladılar. Hakikaten beyindeki bir yapılar insanın ruhsal yapısını etkiliyor. Bir şey var orada. Aynen öyle. O, o kazaya yani modern senebilimin evet. doğuşudur. Ya, bütün, bu, geçer. Buradan hemen e, bilim kurguya ufak bir ba ki. bağlanalım e, bilim kurgunun tabii ki ilk önce ne denir e, Leguin'in de içinde bulunduğu yeni dalga yazarlar e, beyinle ilişkisiyle ortaya çıkıyorlar mesela Lem var, Dick var bu, ad, bu insanlar daha çok psikolojik ya da sosyolojik anlamıyla yaklaşıyorlar beyin ilişkisine daha sonra bir ikinci grup e, insan beyin şeyiyle, e, bağlantılarıyla giriyorlar. Burada da e, en bilineni şeydir, e, Clark'ın 2001'deki e, uzay gemisini yöneten beyinleridir. Fakat bunun daha önce başka yazarlarda da görüyoruz. Mesela McCaffrey'in The Ship Who Sank ve onu devam eden bir takım serileri var. Meredith'in We All Died at Breakaway Station, onlar var. Ve bir de en sonu ki e, bilimin burada bilim kurguya en yaklaştığı bilimle bilim kurgunun gördüğüm kadarıyla en yaklaştığı nokta insan makine e, kullanıp bütünleşmesi insanların bir takım şeyleri e, makineleri direkt beyinleri tarafından kullanabilir hale gelmeleriz. Burada da e, cyborglar var özellikle mesela Universal Soldier filmi bu, buna bir güzel bir örnek. Ayrıca e, son çıkan bu e, yeryüzü müzesi derlemesinde e, İsmail Yiğit'in de hikayesi. Bizde konu olmuştu İsmail Yiğit. Onun e, robomorfosu robo, robo dahil birkaç tane güzel hikaye var yine bu, bu beyinle ilgili olarak. Bence son yani 10 yıldaki bilimkurgu eserlerinde Avatar bence çok güzel hı hı. bir bakış açısı getirmişti hatırlarsınız orada. Hı hı. ...canlı organizmalara doğrudan sinir sistemleriyle eşgüdümsel olarak bağlanıyorlardı. Yani çok güzel bir bakış açısı. Harikaydı. Yani o. çok fazla altındaki altyapıyı açıklamıyor. Yani fiziksel süreçleri açıklamıyor ama... ...düşündüğün zaman şey yani yeni bir cyborg yaratmıyor. Yeni bir yani tam tersine organik bedene bağlanıyor ve hatırlarsanız... gene ...orada mesela bir yaşam ağacı vardı. Hı hı. Bütün evet. avatarlarda sinir sistemlerinin yaşam ağacına bağlıyorlardı. Bağlayabiliyorlardı, evet. Yani hem felsefi olarak hem de yani bilim kurgusal olarak... ...bence çok güzel bir bakış açısı. O çok dikkat çekici. Sonra bu bir, e, Bey'in makine bütünleşmesi ile ilgili Transcendence filmi vardı Johnny Depp'in. Çok yani de başarılı olmadı ama. Evet. Yani onu da güzeldi bakış açısı. Ya tabii aksiyon boyutları tabii sıkıntılıydı filmin ama orada da şey oldu yani ölüm döşeğindeki bilim adamının daha fazla yararlanabilmek için onu bilgisayar mühendisi olan eşi bağlıyordu. Yani hani Matrix'te de hatırlarsınız yani omurgasından çıkan bir böyle USB girişine bağlıyor. Olduğu gibi böyle. ...beynini bir şekilde artık o elektriksel yapıları... ...sinaptik yapıları tekrardan... ...yapılandırıyor bilgisayarda... ...ve bilgisayarda onun simülasyonunu oluşturuyor. Tabii Matrix'i unuttuk bu arada. O da... ...bir işte... Yani, çok ayrı bir boyut. Onda daha başka bir tabii, durum tabii. var da... ...ama yani görüntü olarak e, düşündüğünde... ...birbirine bağlanması. Yine e, beyin bağlantısı var, beyin makine bağlantısı var... ...geçişkenlik var. Peki bundan sonra nereye varır... Hani. Neler konuşuluyor? Nörolojistte yani, yani bir artık yani yaşam bilimlerine bakış açımız bütünsel. Yani biz bundan sonra Neuroscience'ı bir elektronikdeki gelişmelerde yazılımdaki gelişmelerden ayrı düşünemeyiz. Mesela şu anda Neuroscience'a yönelik en ciddi çalışmalar Google Brain tarafından yapılıyor. İşte Google Glass mesela duymuşsunuzdur. Tabii. Elon Musk'ın bir projesi vardı Brain Link diye. Ya. Yani artık bundan sonra ya bütün algılarımız doydu. Hani Virtual Reality falan ayrı bir boyuttu ama yani doğrudan yani bu üreticiler, yazılımcılar bizim beyinsel algılarımıza ulaşmak istiyor, sinirsel yapılarımıza ulaşmak istiyor. Zaten ufak tefek bunların da prototipleri var, şimdilik yani bir felç hastaları için var, alzheimer hastaları için var. Doğrudan işte böyle sinir sistemlerine bağlı implantlarla algılarını düzenleyen, motor hareketlerini düzenleyen, muhtemelen bu çok daha ilerleyecek. Tabii bir Hedef yandan bunların olacak. hani sağlık için kullanılması, insanların iyileşmesi için kullanılması söz konusu ama bir yandan insan tabii ki irkiliyor. Bunlar bir yandan da işte daha fazla bir şeyleri satmak, daha iyi pazarlama yapmak için de kullanılabilecek. Tabii bu bilim için her zaman insanı çelişkide bırakan. Bilim nötrdür. O da iyi ya da kötü kullanan her zaman için insandır ayrıca. Bunlar haklılık şeylerdir, endişelerdir ve bunun da önlemini şimdiden almalıyız diye düşünüyorum. Her zaman algımızın açık olması anlamında. Yoksa hmm. evet, öyle. Yani beyin yüzyılı olacak hakikaten. Yani böyle şu anda Avrupa'da çok ciddi Human Brain Blue Brain Project var. Amerika'da Human Brain Project var. Çok ciddi bütçeler açık, ıı, ayrılıyor bunlara beyin haritalanmasını çıkarması için. Yani yazılımdaki gelişmelerle iliş birlikte olacak. Yani yapay zekada devreye girecek burada. Elektronikte de devreye girecek tek başına yani. Oturup biz laboratuvarlarda beyin kesiti incelemek diye bir şey söz konusu değil. Hep birlikte multidisipliner. Yani yazılım ilerledikçe beyni daha iyi anlayacağız. Bunlarda bir ar arasında bir ayrım yok. Hep birlikte. Ne, ne güzel. Peki. Çok teşekkür ederiz o zaman. Biz yine programın sonuna ediyorum. geldik. Çok teşekkürler gelip bizimle bunları paylaştığın için. Ee, dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.